Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmi d-din. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen hafta en son Bab-u Teyemmüm ile ilgili, Teyemmüm bölümüyle ilgili hadisleri alıp o bölümü bitirmiştik. Bugün de kitab Taharet'in, Taharet kitabının Son babı olan Babul Hayd kısmını alacağız Hayız babı ile ilgili Konulara giriş yapacağız Bu babı da Bitirdiğimizde Ondan sonra artık kitab Salah dediğimiz bölüme Namaz ile ilgili bölüme Geçmiş olacağız Baktığımız zaman Arkadaşlar Hayız ibaresinin Ne anlama geldiğine dönüp Baktığımız zaman Menopoza girmemiş kadınların rahminden herhangi bir hastalık ya da doğum hali olmadan genelde her ay sayılı günlerde kan gelmesi hadisesine hayız deniyor. Kan gelmesi hadisesine hayız deniyor. Allahu Teala ayeti kerimelerinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili sünnetinde bize hayız ile ilgili hükümlerin neler olduğunu bildirmiştir. Ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman Bakara suresi 222. ayete dönüp baktığımız zaman yeseluneke anil mahid kul huwa nisa fil mahid ve la taqrubu la hatta min innallaha yuhibbut tawabin ve yuhibbul Sana kadınların ay halini sorarlar de ki Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kesinlikle. sorulan İslam fıkhında olan değil mi? İslam şeriatında olan bir meseleden ne yapıyor bu ayet-i kerimede bize bahsediyor sana kadınların ay halinden sorarlar de ki o bir rahatsızlıktır bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın temizlendikleri vakit Allah'ın sizi emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman bize bu konu ile ilgili hükümlerden genel olarak bize ne yapıyor? Bahsediyor. Yine hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman ki bunları hadis-i şeriflere tek tek ele alacağız. Bu konu ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen Meseleleri de ele alacağız. Yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızdan bahsederken şöyle buyuruyor diyor ki Allahu Teala'nın Adem oğullarının kızlarına yazdığı bir durumdur. Allahu Teala'nın Adem oğullarının kızlarına yazdığı bir durumdur. Aslı itibariyle bayanları ilgilendiren onlara has meselelerden bir tanesi de bu baptır Yine baktığımız zaman arkadaşlar Allahu Teala bu durumu çocuğun beslenmesi için yaratmış. Allahu Teala bu durumu çocuğun beslenmesi için yaratmış. Normalde hayız gören kadınların hamilelik esnasında hayız görmediğini biliyoruz. Demek ki çocuk ne yapıyor? Bu şekilde buradan beslendiğini görüyoruz. Yine bu kadından gelen kanın tabii bir kan olduğunu görüyoruz belli günlerde gelen bir kan ve baktığınız zaman miktarı çok denebilecek bir kan ama bununla birlikte Allahu Teala kadının fıtratına bunu yazdığı için ufak yorgunluklarla bu durumu ne yapıyor? Atlatabiliyor. Ama bunun haricinde bir insanın kolundan, bacağından, başka bir tarafından, ağzından, burnundan, değil mi? Bir kan aksa normal, tabii olmayan bir kan aksa ne oluyor? İnsanı belki de ölüme kadar götürebiliyor. Ama Allahu Teala bunu kadının fıtratına yazdığı için ki ayet-i kerimede de o bir rahatsızlıktır diyor. O yüzden ne yapıyor? Ufak tefek yorgunluklarla aşılabilen Allahu Teala'nın kadınlara yazdığı, Adem oğlunun kızlarına yazdığı bir hadise olduğunu görmekteyiz. <gülüyor> Yine hayız kadının hayız kanının her ay Kadınlarda tekrarlandığını genellikle altı ya da yedi gün sürdüğünü ne yapıyoruz biliyoruz genellikle hüküm bu şekilde genellikle ibaresini kullandık çünkü bunun haricinde farklı durumlarda rastlanıyor bazı kadınlarda bu on gün sürüyor bazı kadınlarda bu beş gün sürüyor bazı kadınlar da iki ayda bir oluyor bazı kadınlarda. İlk 3 ay 4 ay bir şey olmuyor. 5. ay bu 4 ayınkiyle beraber bir ay sürebiliyor. Yani farklı farklı durumları da oluyor. Ama genellikle ne diyoruz? 6 ya da 7 gün süren bir durum. Bu hayız kanının bazı alametleri, özellikleri var. Diğer kandan bu kanın ayrıldığı bazı özellikler var. Birinci olarak diyoruz ki bu kanın rengi Siyah oluyor arkadaşlar. Hayız kanının rengi siyah. Diğer kanın rengi ne renk oluyor? Kırmızı oluyor. Renk olarak diğer kandan ayrılabilen bir özelliğe sahip. İkinci olarak daha yoğun katı özelliğe sahip. Normal kan baktığınız zaman daha akışkan halde oluyor. Üçüncü olarak baktığımız zaman kötü bir kokusunun olduğunu biliyoruz. Ama diğer kanda normal kanda bu şekilde bir kokunun olmadığını biliyoruz. Yine buna dördüncü olarak doktorlar, tabipler şu şekilde başka bir özellik zikrediyorlar. Diyorlar ki normal kan dışarı çıktığı zaman pıhtılaşması ne yapar? Çabucak gerçekleşir. Ama diyorlar hayız kanında böyle değildir. Pıhtılaşması daha geç olur. Baktığımız zaman diğer kandan ayıran bazı özellikleri bulunmakta. Yine hayız kanı ile ilgili bazı sorular aklımıza geliyor. Bu bayanlarda belli bir yaşta gerçekleşen bir durum mu? Bir sınırı var mı? Belli yaşlar arasında olan bir şey mi? Yoksa belli yaş sınırı yok mu? Yine bu konuya baktığımız zaman ilim ehlinin bu konuda ihtilaf ettiğini görüyoruz. Bir grup alim diyor ki belli yaşta başlayıp belli yaşta biten bir durumdur. Bayanlarda diyorlar. 9 yaşını bitirdiği zaman bir kız çocuğu başlar. Ne zamana kadar? 50 yaşına kadar. Bu zaman zarfında görülen kan, hayız kanıdır. 9 yaşından önce veyahut da 9 yaşından sonra gelen kana biz hayız kanı 50 yaşından sonra gelen kana biz hayız kanı demiyoruz diye alimlerin bir kısmının görüşü bu doğrultudadır. Yine Başka bir görüşe baktığımız zaman da Onlar diyorlar ki böyle bir sınırlama Olmadığını Söylüyorlar <gülüyor> Delil olarak da biraz önce Okuduğumuz Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman Bu konuyla ilgili bize Gelen Ayet-i Kerime deney, Genel ibare var Orada bize bunun 9 yaşında mı başlayıp 50 yaşında mı ile ilgili Elimizde bir delil Yok bu şekilde sınırlamamız için Bununla ilgili elimizden ne olması gerekiyor? Bu duruma has delillerin olması gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili ve diğer buna benzer konularla ilgili ilim ehlinin getirdiği güzel kaideler var. Bunlardan bir tanesi de bu ayet-i kerime veyahut da bu konuyla ilgili diğer hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman herhangi bir şey Kur'an-ı Kerim'de veyahut da sünnette genel manası genel olarak eğer bize aktarılıyor ise biz ona has bir şeyi söyleyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili elimizde bir delilin ulaşması gerekiyor. Bu konuyla ilgili. Mesela bu alimler dedik ki 9 yaşta 50 yaş sınırını koymuşlar değil mi? Neye göre koydular? Ayet-i Kerime'de baktığımız zaman, hayatta hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman böyle bir özellemenin olmadığını görüyoruz. Demek ki bu, bu konuyla ilgili veyahut herhangi bir konuyla ilgili, Kur'an-ı Kerim'de veyahut hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde o konuyla ilgili gelen şey naslarda genel olarak zikrediliyor ise biz bunu özele indirmemiz için bu şeyin özelinden bahsedebilmemiz için onunla ilgili elimizde delil olması gerekiyor. Mesela bu konulardan bir tanesi ne? Sefer meselesi. Değil mi? Müddeti ne kadardır? İşte kaç kilometredir? Hep i̇lim ehli arasında ihtilaf olan meseledir. Baktığınız zaman dönüp naslara birebir kilometre olarak veyahut da gün olarak bir sınır olmadığını görüyoruz. Ve ilim ehlinin de bu konuda ihtilaf ettiğini görüyoruz. Kimisi 4 gündür diyor seferin müddeti. Kimisi 15 gündür diyor. Kimisi diyor seferin bir sınırı yoktur. Kimisi diyor 83 kilometredir. Kimisi diyor ki yaşadığın en son evleri terk ettiğin zaman başlar. Yani baktığınız zaman değil mi? ortada bir netlik yok. Herkes kendine bu genel kurallardan, kaidelerden, naslardan deliller getirerek bir sonuca varmaya çalışıyor. Ama sonuçta bu ihtilafın bir netlik kazanmadığını görüyoruz değil mi? Hala bugün günümüzde bile böyle uygulayanlar da var. Öbür türlü uygulayanlar da var. O zaman genel olarak, kaide olarak diyoruz ki eğer Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Sünneti'nde hangi konu olursa olsun genel ibarelerle geçiyor ise... Ondan özel şeyler çıkartmak istiyorsak o konuyla ilgili elimizde ne olması gerekiyor? Naslar, deliller olması gerekiyor. Yine hayızla ilgili <gülüyor> günüyle ilgili en azı veya en çoğu ile ilgili ilmihliyenden ne yapmış bu konuda da ihtilaf ettiğini görmekteyiz. İlk konuda belli bir yaş sınırı var mı? Sorusu aklımıza gelmişti, değil mi? Bunda ne dedik Racı olan belli bir yaş sınırının Olmadı ikinci soru olarak aklımıza gelen soru ne belli bir günle sınırlı mıdır yoksa sınırlı değil midir yine bu konuda aynı şekilde ilim ehlinin ihtilaf ettiği meselelerden bir tanesi yine bu konuyla ilgili bazı alimlerin en azının bir gün bir gece olduğu en fazlasının da 15 gün olduğu ile ilgili görüşleri var en az bir gün bir gece en fazlası 15 gün diye bir görüş var. Yine diğer başka bir görüşe göre yine böyle bir sınır, sınırlamanın olmadığı ile ilgili ki racı olan da görüş bu böyle bir sınırlama getiremiyoruz. Biraz önceki söylediğimiz kaydaya da dönüp baktığımız zaman bu konuyla ilgili elimizde açık nasların olmadığını, böyle sınırlamanın olmadığını görmekteyiz. Ama bu konuyla ilgili eğer kadında 15 günden fazla bu kanama hadisesi sürüyor ise genel olarak yine ilim ehli diyor ki bu 15 günden sonra gelen kan istihaze kanıdır. Kadında devam eden bu kanamanın 15. günden sonraki kan istihaze kanıdır. Ama biraz önce böyle bir sınırlama olmadığını söylemiştik. Yine diyoruz ki kendine has kadınların bazı durumları vardır. Yani ne gibi mesela örnek olarak kadın ilk bulu çağına erdiğinden beri mesela 17 gün Hayız görüyor. Yani hayızının müddeti her zaman 15 günden fazla olmuş. Ve kanın özellikleri de baktığı zaman buna uyuyor. O zaman biz diyoruz ki biz burada 15 sınırını demiyoruz. Bu kadın için ne kadardır? 17 gündür. Başka bir kadın için 6 gündür. Başka bir kadın için 3 gündür. Başka bir kadın için 1 gündür. Yine başka bir örnekte ne demiştik? Bazı kadınlarda 3 ay, 4 ay olmuyor. 5. ay Hepsi birlikte geliyor bir ay sürüyor. O zaman biz diyoruz ki bu kadının yani böyle devam eden kadının hayızı ne diyoruz o zaman? Bir aydır. Yani bu bir ay o kadın namaz kılmaz. Eşiyle cinsi münasebette bulunmaz. Ama ne diyoruz bunlar genelde toplum içinde bakıldığı zaman genel olan şeyler değil. Nadir olan durumlar. Şaz olan durumlar. Genelde dedik standartta 6 ya da 7 gün süren bir durum olduğunu gördük. Kısaca bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra bu konuyla ilgili geçen iki tane hadis-i şerifi ele alalım. Ondan sonra diğer haftalarda da kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. İlk hadis-i şerif Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı bir hadis-i şerif. Wa ana Ayşe radıyallahu anha enne Fatıma bint Ebi Hubeyş كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي رواه أبو داود والنساء وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم عيش رضي الله عنها şu şekilde bize bu hadis-i şerifi aktarıyor. Diyor ki, Fatıma binti Ebu Hubeyş istihaza kanı görüyordu. Yani normal hayız kanından sonra da devam eden bir kanaması olan bir bayandı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayız kanı <gülüyor> tanınan siyah bir kandır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bayana ne diyor? Hayız kanı tanınan siyah bir kandır. Eğer gördüğün kan böyle ise namaz kılma. Eğer öteki kan ise yani normal sıradan hayız kanı değil ise abdestini al ve namazını kıl diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiyeyi ne yapıyor? Bu şekilde öğüt veriyor. Hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiş. İbni Hibban ve Hakim sahih olduğunu Ebu Hatim ise mülker olduğunu söylemiştir. Hadise dönüp baktığımız zaman arkadaşlar sahih bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Yine konu ile ilgili dönüp baktığımızda Ayşe radıyallahu anha bize bu sahabiyenin içinde bulunduğu bir durumdan bahsediyor. İstihaza kanı gören bir bayan normal kanaması devam ediyor. Ve bu konu ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu konu ile ilgili ne yapıyor? Bilgi almak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o bayana <gülüyor> eğer hayız kanı özelliklerini taşıyan bir kan ise rengi siyahsa bilinen özelliklerde ise ne yap diyor? Namaz kılma. Namaz kılma. Eğer farz tutman gereken bir oruç varsa onu da ne yapma? Tutma. Aynı şekilde eşinle ilişkiye girme. Yani sana bu kan... Normal hayatında bazı helal olan şeyleri ne yapıyor? Haram kılıyor. Değil mi? Yasaklıyor sana. Ama diğer durumda isen eğer bu kanın özellikleri, senden gelen kanın bu özellikleri, hayız kanının özellikleriyle örtüşmüyor ise o zaman bu kan nedir? İstihaza kanıdır. O zaman onun hükmü de ne? Farklı. Hadisin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bayana ne diyor? Eğer diğer kan gibi ise ne yap? Fetevaddayı <gülüyor> <gülüyor> Vusle yani abdest al ve namazını kıl. Yani istihaze kanı gören kadından namaz düşüyor mu? Düşmesin. Düşmüyor. Ama hayız gören kadından namaz düşüyor, kılmaması, hatta kılmaması gerekiyor. Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inne demel al demun esvet aswet Yani hayız kanının renginin siyah olduğundan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bilinen bir özelliği olduğunu bize aktarıyor. O zaman bu hadis-i şeriften şunu istifade ediyoruz. Hayız kanının kendine has bir renginin olduğunu, kendine has bir özelliğin olduğunu, bilindiğini görmekteyiz. Yine baktığımız zaman yu'rafu ibaresini kullanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir rivayette de yu'rifu ibaresi geliyor. İkisinin arasındaki mana Farkını da açıklayacağız. Yani ilk baştakinde yu'rafu yani hayız kanı bilinir. Onun kendine az durumu vardır. Bilindiğinden bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu konuyla ilgili arkadaşlar kadınların bu konuyu erkeklerden daha iyi bildiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü kendi başlarına gelen bir hadise. O yüzden bunun özelliklerini ayırt edebilmede kadınlar erkeklere göre daha iyi durumda. Hatta tabiinden bazı kimselerin onlardan rivayet olunduğu üzere onlara hayız ile ilgili sorular sorulduğunda o kimseler diyorlar ki gidin bu konuyu ne yapın? Kadınlara sorun. Çünkü onlar bu konuda nedir? Durumu daha iyi bilirler diyerek açıklıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kadınların ilmine dayandırmıyor şey olarak. Yani kadınlara sorun demiyor ama örfende genel olarak da bakıldığı zaman kadınlarla ilgili bir mesele olduğu için kadınların bu konuyu erkeklerden daha iyi genel anlamda bildiğini görüyoruz. Başka bir rivayette yuarifu ibaresi geçiyor. Yuarafu değil de yuarifu. Bu da arkadaşlar onun bir kendine has bir kokusunun olduğu faydasını bize veriyor. Yuarifu yani bilinen kendine has bir neyi vardır? Hayiz kanının Kötü bir kokusu vardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu rivayete göre alırsak ne diyor? Onun rengi siyahtır. Kendisine ait de bir kokusu vardır. Diğer rivayete aldığımız zaman Hayız kanı siyahtır. Bilinen bir şeydir. İlk rivayette bilinen bir şey oldu. İkinci rivayette Yurifu kendine has bir kokusunun olduğundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Bahsediyor ama istihaze kanına dönüp Baktığımız zaman Onun hayız kanından farklı olduğunu Normal herhangi bir Kan ile özelliklerinin Aynı olduğunu ne yapmaktayız Görmekteyiz hadisin devamında <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fe izâ kâne zâlike Feda'i Eğer durum böyle ise sana verdiğim Özellikleri söylediğim şeyleri Taşıyor ise feda <gülüyor> s-salâh ne yap namazı Bırak. Bırak namazı Bırak. kılma Eğer vasf özellikler Hayiz kanına delalet ediyor ise Hays. O zaman namazını yapma kılma. kılma Hadisinde ve Eğer diğer kan gibi ise Yani hayiz kanından farklı bir özelliğe sahip Diğer kan gibi ise O zaman ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fetevaddai <gülüyor> Vesalli Abdestini <gülüyor> al Ve namazını kıl Yani bu durum senin namaz kılmana engel olan bir durum değil. Şöyle zannedip benim hayızım devam ediyor bu şekilde. Değil mi? Bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay oldu. O zaman ben hala bu hal üzerindeyim. O yüzden namazımı kılmıyorum deme. Demek ki bu konu hakkında hayız ile istihaze arasında ne var? Fark var. Hayız olursan namazını kılmayacaksın. Ama bu kanama, istihaze kanaması ise o zaman namazına devam edeceksin. Konuyla ilgili ikinci son hadis-i şerifimiz selam. arkadaşlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve fi Esma bint Umeys'in indi Ebi Davud vel teclis fi mirkenin fe iza ra'at sufraten fevkal ma'i fel taktesin zuhri vel asri guslen <gülüyor> vahiden ve taktesin lil maghribi vel lil vahiden ve tutova فيما بين ذلك Yine Ebu Davud'da Esma bint Umes radiyallahu anhadan bize aktarılan hadis-i şerifte şu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor diyor ki müstehaze kadın istehaze kanı gören kadın içinde su bulunan bir lene büyük bir kabın içine otursun <gülüyor> şahit suda bir sarılık görür ise yani bu durum bize neyi beyan ediyor? Kadının hayızının bittiğini, bu gelen kanın istihaze kanı olduğunu bize belirtiyor. Eğer suda bir sarılık görürse öğle ve ikindi için bir kere yıkansın. Aynı şekilde akşam ve yatsı içinde bir kere yıkansın. Sabah içinde bir kere yıkansın. Ya da vakitler arasında abdest alsın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadis-i şerif bize asıl itibariyle neden bahsediyor? İstihaze olan, istihaze kanı gören kadından bahsediyor. Burada hadisin içinde geçen sahabiyeye baktığımız zaman Esma binti Umeys radiyallahu anha. Tanıyan var mı? Esma bin Umeys. İlk etapta Cafer radiyallahu Anhu ile evli. Cafer radıyallahu kim? Hazreti Ali'nin kardeşi. Hazreti Ali'nin kardeşi. Değil mi? Onunla evli. Sonra Cafer radıyallahu anh Mute savaşında şehit. şehit olduğu zaman Esma radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu anh ile evleniyor. Ve Muhammed bin Ebu Bekir'in annesi kim? Esma radıyallahu anh. Yani Hazreti Ebu Bekir'in Muhammed ismindeki oğlunun annesi. Ebu Bekir radıyallahu an vefat ettikten sonra Ali, Ali radıyallahu an bu sahabiyle evleniyor. Bu ondan da Hazreti Ali'nin Yahya adında bir çocuğu oluyor. Yani bu üç tane sahabiyle evlilik yapmış, hepsinden çocuk sahibi olmuş değerli bir sahabe kadını. Başından gelen. Geçen bir durum var. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi, ve e aktarıyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili yapması gerekeni ona öğüt veriyor. Tecrüfî mirkenin dediğimiz zaman baktığımız zaman mirken ibaresi eski dönemde çamaşırların yıkandığı o büyük len tarzı şeyler vardır ya. Ona Arapçada mirken deniyor. Mirken. Eskiden çamaşırların yıkandığı bu büyüklükteki lehin bugün günümüzdeki tabir ettiğimiz şey içinde diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem <gülüyor> bu kadın ne yapsın bu şekilde lehin içine girsin üzerine su dökülsün. Eğer kanın eserini suyun üstünde görüyor ise ki su suyun üzeri yani suyla birlikte kan karıştığı zaman ne oluyor? Bir sarımtrak değil mi? Bir renk ortaya çıkıyor. Eğer diyor bunu gördüğü zaman ne yapsın diyor? İstihaze kanı gördüğünü anlasın. Yani hayızının bittiğini bu gelen kanın istihaze kanı olduğunu anlasın. Birinci olarak diyor ki öğle ile ikindi namazı için ne yapsın bir kez yıkansın. Öğle ile ikindi namazı için bir kez yıkansın. Yani bir gusül alıp yani bir kez yıkanıp bununla ilgili ne yapsın öğle ile ikindi namazını kılacak. Daha sonradan akşamla yatsı için bir kez daha banyo yapsın. Yine o banyo ile birlikte akşamla yatsın namazını kılsın. Sabah namazı içinde bir kez daha yıkansın. Başka rivayetlere baktığımız zaman her namaz için yıkanmakla ilgili gelen rivayetler var. Bu şekilde bir günde üç kez veyahut da günde bir kez yıkanmayla ilgili gelen rivayetlerin olduğunu görüyoruz. Ki biraz sonra da ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafını da zikredeceğiz. Hani buradaki yıkanmak Vacip mi? Müstehap mı? Yani kadının yıkanması üzerine farz mı? Yoksa müstehap mı? O konuyla ilgili ilim ehlinin de görüşünü zikredeceğiz. Burada baktığımız zaman istahı olan kadın her namaz için ona yıkanması öğütlenir. Yıkanmasını söyler. Eğer bu şekilde cem edeceği namazlar var ise... Onun cem edeceğinde ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften çıkartmış oluyoruz. Yani öğle ile için bir kez yıkandığı zaman eğer yıkanıyor ise ne yapabilir aynı zamanda? Bu iki namazı ne yapabilir? Cem edebilir. Aynı şekilde akşamla yatsı için bir kez yıkanıyor ise aynı zamanda bu iki namazın cem edilebileceğini o bayan için cem edebileceğini ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Eğer diyoruz ki her namaz için ayrı ayrı yıkanıyorsa veya yıkanmıyor ise o zaman ne yapar? Her namaz için ya ayrı ayrı abdest alır veyahut hatta ayrı ayrı yıkanmasında da bir beis yoktur. Ama her namaz için ya abdest alması en azından abdest alması gerekir. Eğer isterse yıkanmasında da bir sakınca, bir problem yoktur. Yine son olarak ilim ehlinin bu konu ile ilgili ihtilafını zikredelim. Bugünkü dersimizde burada noktalayalım. İstaze olan kadının her namaz için yıkanması ile ilgili ilim ehlinin ihtilaf ettiğini söylemiştik. Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet yine aynı zamanda sahabelerden görüşleri bu konuyla ilgili Hazreti Ali'nin, İbn Abbas'ın Ayşe radıyallahu Anhun'dan da gelen rivayetlere dönüp bakıldığı zaman yıkanmanın Vacip olmadığını Bize ne yapıyorlar Aktarıyorlar söylüyorlar ki ilk hadis-i şerifine de dönüp baktığımız zaman O hadis-i şerifte Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eğer senden gelen bu kan Hayız kanı değil ise O zaman ne yap Abdest al <gülüyor> Namaz kıl Burada bize yıkanma ibaresi emri Burada geçiyor mu Geçmiyor abdest almasını Ve namaz kılmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Burada ikinci hadis-i şerifte Yıkanma ziyadesi olduğunu görüyoruz Ve buradan da anlıyoruz ki Buradaki yıkanma Müstehap olan bir yıkanma Vacip olan farz olan Bir yıkanma olmadığını Görüyoruz O zaman her gün Her namaz için bu kadın yıkanabilir Yıkanması müstehaptır Bunda bir sıkıntı yoktur eğer namazları cem etmek istiyorsa öyle ikindi için bir kez yıkanır. Akşamla yatsı için bir kez yıkanır. Sabah namazı için de bir kez yıkanmasında yine aynı şekilde bir sakınca yoktur diyoruz. Veyahutta hiç yıkanmadan her namaz için abdest almasında yine aynı şekilde bir sakınca yoktur. Ama Ayşe radıyallahu anhadan gelen hayız ile yani da böyle durum ama hayızda böyle değil. Hayızla ilgili Gelen hadis-i şerife baktığımız zaman sahihinde geçen hadis-i şerifte Hazreti diyor ki hayızın başladığında namazını ne yap? Bırak. Hayızın başladığında namazını bırak. Hayızın bittiğinde ise ne yap? Yıkan ve ondan sonra namazını kıl. Hayızla ilgili hükme baktığımız zaman kişi bayan hayız olduğu zaman namazı terk etmesi gerekiyor. Temizlendiğini anladığında da gusül alıp Ondan sonraki namazlara ne yapması gerekiyor? Devam etmesi gerekiyor. Yine Ummu Habibe bin Ticahş, Sahih Müslim'deki hadis-i şerife de şu şekilde bize geliyor. Diyor ki her namaz için yıkandığı varit olmuş. Her namaz için yıkandığı varit olmuş ve Sahih Müslim'de geçen bir rivayet. Bu rivayeti peki nasıl anlıyoruz? Müstahap olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle bir şeyi emretmiyor. Kendisinden bu şekilde her namaz için yıkandığı, yani kendisi böyle istediği için yaptığını görüyoruz. Oysa ki hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiyeye bunu emretmediğini görüyoruz. Buradan da bunun müstahap olduğunu anlıyoruz. Yine ikinci... Bir görüş. Yıkanması gerektiğini, yıkanmanın vacip olduğunu söyleyen görüş. Ve onlarla ilgili de baktığımız zaman sünen sahiplerinin sünenlerinde yıkanma ile ilgili bazı hadisleri getiriyorlar. Ama baktığımız zaman bu hadislerin sıhhatenin kuvvetli olmadığını, sahih olmadığını görmekteyiz. Racih olan görüş diyoruz ki, birinci görüştür. Dört mezheb imamının içinde bulunduğu ve sahabeden bu konuyla ilgili bize gelen rivayetlere göre İstihazel kanı gören Kadının yıkanması Onun üzerine farz Vacip değildir Yıkanması müstehaptır Yine bu konuyla ilgili Şeyhülislam İbn Teymiye Diyor ki her namaz için gusül almak Müstehaptır Bu dört imamın görüşüdür Ama vacip olan Her namaz için abdest almasıdır Demiştir Yani gusül alması o kadın için Müstehaptır Dört mezhep imamının görüşü de budur. Ama her namaz için abdest alması onun üzerine fazdır, gerekmektedir. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu